hayır için, ibadet ve sevap için, iman ve ahiret için Risale-i Nur ile bağlanmışsınız. Elbette bu ağır şerait altında her bir saati 20 saat ibadet hükmünde ve o 20 saat ise Kur'an ve iman hizmetindeki mücahede-i maneviye haysiyetiyle 100 saat kadar kıymetdar ve 100 saat ise böyle her bir 100 adam kadar emniyetli olan hakiki mücahit kardeşleriyle görüşmek ve akti uhuvvet etmek, kuvvet vermek ve almak ve teselli etmek ve müteselli olmak ve hakiki bir tesanütle kutsi hizmete sebat kereane devam etmek ve güzel seciyelerinden istifade etmek ve medrese ü Zehra'nın şakitliğine liyakat kazanmak için açılan bu imtihan meclisi olan şu Medrese-i Yusufiye'de tayinini ve kaderce takdir edilen kısmetini almak ve mukadder rızkını yemek ve o yemekte sevap kazanmak için buraya gelmenize şükretmek lazımdır. Bütün sıkıntılara karşı mezkur faydeleri düşünüp sabır ve tahammülle mukabel etmek gerektir. Aziz Sıddık kardeşlerim madem ahiret için, hayır için, ibadet ve sevap için iman ve ahiret için Risale-i Nur ile bağlanmışsınız. Bizim rağbetimiz, bağımız, mesela insanların dünyada bağları vardır, maddedir, süfüydür, hayvanidir, şehvanidir, içtimai'dir, siyasidir, afakıdır. Bunlar çoğu zaman muvakkattır. Dünyanın doksesinin meseleleri ve Hz. Mevlana demiş ki şey, dünya enfatı kemik gibi yani. İşte adı bakıyorsun orada oynaşıyorlar, önüne bir kemik atıyorsun başarını etmeye kırlaşmaya. Şimdi ehl Dünya'yı dinden ve mukaddesattan bırakın insanların hayatına bakmış süfriyedir. Maddedir, şeklidir, riyadır, şovdur, alkıştır. Bizim rabıtamız, bizim birbiriyle bağımız, bizim ilişki ağımız, cümleye bakın. Bir, ahiret için. Ahiret için. E, Maktup ve maksut mana nedir? Hayat-ı bakiyi İnşallah <gülüyor> bir sağ dairesi içerisinde sıtkı ve selamette inşallah şu hizmete kuvvet verdiğimiz zaman rahmet ilahiden ümit ediyoruz ki Allah bunun karşılığında bize ne yapar? Cenneti firdevsi versin. Tamam. Üstü zanının en güzeli Allah'a karşı olanlar. Ahiret için bir araya gelmişiz. Bu bir. Tamam hayır için hayır için Devam. İbadet ya ibadet ve sevap için şimdi ahiret için hayır için ibadet için bir de sevap için sevap şimdi hayır ve sevap ikisini aynı teraziye koyup yani bir tartarsak bir kişinin imanını kurtarır. Bir insanı kainatı kurtarana kadar kıymetli. En büyük hizmet hayat ebediye medar insanları küfürden, daraletten, cehaletten kurtarıp marifeti Kur'an ile onun kalplerine hakikat Kur'an'ı Kur'an'i ekmektir. Tebliğ görevidir. Tebliğ görevi farzaydır. Farz. Bugün bir vesileyle konuştuk, İslam ee, fıkıhında ibadetlerin, yapılan hizmetlerin sikke itibarı var. Zaten i̇şte, bu tabiri kullanıyor her şeyin sikke itibarı var. Evet. Hayatın birçok tabakasında da bu geçerli İşte konu dükkanına gidiyorsun, işte bu altın, yani, bunun itibarı belli, 22 iki ayar, on ayar, bu gümüş, bu da bakır bakır gümüş olmaz, gümüş de altın olamaz. Şimdi ibadetlerin taatların din namına sergilenen faaliyetlerin de ecir ve mükafat noktasında hayır hasanat itibariyle tartıları nedir? Çok farklıdır yani, <gülüyor> Hazreti Ali'ye Peygamberin duyuruyor ki altı bin dere mi istersin? Altı bin koyun mu? Yoksa altı kelime mi? Altı cümle mi istersin? Hazreti Ağabey koyun derbeyi ne, ist ne isteyecek ki? Bir şey altı kelam istiyor. Birincisi. Ya ağabey, Allah'a nafile ibadetlerle yaklaşırken sen Allah'a farz ibadetlerle yaklaş. Sen farzlar mı yaklaş. Bakın. Şimdi haşa tezif ve tahkif manasında değil de tahlil manasında yorum yaparsak. Mesela bir Müslüman, şimdi buradan diyelim yasın namazını kılık eve gidiyorsun, yol boyunca alın eline tesbih, subhanallah çeksin, izikir midir? De. Gece yatmadan önce ayet-ül kübreyi, ayet-ül oku, ihlas oku, hasbinallah çek, la illillah değil. Bunlar nedir? Nafred ibadet midir? Evet. Allah bu nafred ibadetinin karşılığını dahilette verir mi? Yani, evet Bakın şimdi, İslam fıkıhı noktasından bakınca bin nafile ibadet, bin nafile ibadet, bir farz ibadete kavuşmuyor. Yani, farz ibadetin biri, bin nafile ibadete müreccahtır, tercih edilir. Tamam mı? Bu, İslam fıkıhında esas ölçü. Bir farz ibadet 100 tane sünnete müreccahtır. Hatta bir farz ibadet, farzayın bir ibadet, bin tane nafile ibadete müreccahtır. Bir farz, bin nafile. Şimdi bunu matematikte formüle edelim. Bir saat farz ibadet, bin saat nafile ibadete müreccahtır. Bakan mı <gülüyor> Allah'a anlatmak, Allah'ın marifetini idraklara, kalplere nakçe etmek farzdır. Bu asırda farza ayin ayın derecesine rücaniyet kesilmiş. Demek bir ders-ı Kur'an'ı de tam olarak oturup bir saat envar ve esrar-ı Kur'an'inin mütala ve müzakeresi bin saat nafile ibadetten daha hayırlı. Bunu şöyle düşünelim, bir insan diyelim ki üç aylara girdik ya, hiç gece uyumayacağım dese bu saatten sonra sabah namazına kaç saat var? Beş saat. On ikiden sonra hiç uyumadı, sabah namazına kadar her gece beş saatini veren bir Müslümanı düşünün, hep nafile ile bir meşgul olursa bir saat ders Kur'an'ı, bin saat nafile ibadete hayırlı olduğuna göre kaç geceler Hüseyin Hoca? <gülüyor> Matematik evet, 200, 200. 200 gece. İki yüz gece. <gülüyor> ne diyor değil ya? Biliniz ki, elinizden, elinizden kaçmasın. Kaçmasın. kaçmasın. Hizmetin kutsiyeti, makam-ı tembihi, neşresver-i kur'ani. Biliniz ki, elinizden kaçmasın. Şimdi ben maddeten bir misal vermek istiyorum. Şimdi şurada bir cami var. Bir cami. Caminin deli 100 lira da evet, zihne yaklaşarak konuşalım 100 lira. Sen çıkarttın bu camiyi 10 lira yardım et. Evet. <gülüyor> Sen bu caminin inşasında senin hımmetin yüzde kaç? Evet. Yüzde 10. Bu ne demek? Bu cami kıyamete kadar çalışsa, bu camide kırılan namazlar, zikirler, tesbihlerin mükulası kıyamete kadar senin defterine yüzde kaç müddet? <gülüyor> yüzde 10 müddet Öyle mi? Bunda bir şef şüphe var mı? O cami yaşadığı müddetçe kıyamete kadar o camiden sen yüzde 10 hisseni alacak mısın? Alacaksın. Rahmet ve inayet ilahiye asgari 10. Ama bir de onda ne var? 1'e 10 ayet-i kerimede Allah bir Ayet ı en az 1'e kaç veriyor? 1'e 10 veriyor mu? 3 aylarda Recep'te 1'e 100, 1'e 300, Ramazan'da 1'e 1000, Dele-i Kadir'de 30'dur. Bir de Allah onu teksirle arttırarak veriyor mu? Hele o tekstiri bir tarafa bırakalım. Yani sadece %10'la o cami kıyamete kadar yaşadı mı, sen bütün oradaki hayır ve hasanatın yüzde senin defterine gidiyor mu? Gidiyor. Tamam Olmam Şimdi, bu hayır hasanatı sadece maddeten caminin tuğlasına para yatırmak mı olur? Hayır, öyle değil. Şimdi bakın, misal vereyim. Benim için değil, yani. Tebliğ manasında, ifade için konuşuyorum. Şimdi biz burada ders yaptık mı? Ha. Şimdi burada diyelim ki, 200 kişi dersler var. Ben, Allah'ın marifetinden, Kur'an'ın kutsiyetinden, imanından Hakk'at-ı Kur'aniye'den bir saat ders yaptım. Bak, herkesin maneviyatı da bir mimari gibidir. Her insanın melekü cephesi bir mimarisi var. Her insanın maneviyatı bir mimari gibidir. Ben burada ders yaptım, bu bir saatlik ders içerisinde senin maneviyat mimarının taşında marifet, hakikat, rüsubiyet, iman, izan ve ikam olarak yüzde beş hisse aldım. Yani sana yüzde beş takviye yaptım. Tahkim yaptım. Mesela şimdi, mesela diyelim ki deprem bölgelerinde bakıyorsun evleri ne yapıyorlar? Manturama yapıyorlar. Tahkim yapmıyorlar Bu evi sağdan başlayalım. Ahir zamanda insanların itikat evlerinin birçoğuna sarsıntı geçiriyor mu? Dehşetli. Ağır hasar, orta hasar, bir de hafif hasar, ağır hasar. Adam mesela derse gelmiş, itikat iman noktasında perişan, dersi dinliyor, <gülüyor> ayağa kalkıyor elhamdülillah, yeniden doğdum, bugün benim doğum günü. Bugün Allah'ı idrak dünyada çok, itikat dünyada çivi gibi çakıldı diyor mu? Bilmiyorum. Devler mi? Devler. Denilir Bilmiyorum. mi? Risale-i Nur'un dersi. Bakın. Şimdi burada yüz kişi, 200 kişi var. Dikkat edin. 300 kişinin e, maneviyat mimarisine ben konuştum. Yani dil farz. Herkesin hakaikin ispiyat. İşte bunun bu abimizin dünyasında yüzde on şey yaptı. Tuğla gibi. İman ve itikadına yüzde on destek verdi imanı diyelim, 100 puan 110 puan çıktı. Öbürünün imanı diyelim, 200 puan dan 220'e çıktı. Öbürünün puanı e, iman puanı diyelim, ha, üniversite şeyi gibi. Evet. 300 den 320'e çıktı, 500 den 540'a çıktı, 600 den çıktı. Hakiza. E. Şimdi burada 200 kişi var ya, şu ders herkesin manevi mimarını yüzde iki, yüzde beş, yüzde yirmi etti mi? Etti. Şimdi karşıma bir hocamız var. Ha. Şimdi bu dersten yüzde, yüzde otuz 80. aldı. Yüzde seksen diyor. <gülüyor> yüzde doksan doksan doksan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok <Evet>. da mütevazı, <gülüyor> hocam, <güzel>. Çok <gülüyor> da mütevazı. <gülüyor> Şimdi yüzde otuz, yüzde yirmi hisse aldı mı? Bunun yani imandaki makamı on bin ise on bin artı yüzde otuz. Ha. En <gülüyor> Bu abimiz dikkat et. Aynı cami gibi ölünceye kadar ne kadar hizmet ederse, okulda ders yaptı, namaz kıldı, ibadet etti, tesbih etti. Bütün yaptığı hasır hayır hasenatın içerisinde benim yüzde 30 payım var. <gülüyor> Bitti mi? Yok. Bitmedi. Essebevikel Faiz Sırrı'nca bu abimiz de kaç kişiye anlatmış ise, da. o talebelerin de hayatları boyunca yapmış oldukları hizmetten benim hizmetim var, hakkım var. Bitti mi? Ondan sonraki ikinci kuşak, üçüncü kuşak, ta kıyamete kadar geleceklerde bu sohbetlerin benim hissi var. olsun. He? olsun. Şey şimdi bak o bir geliyorum. kişi, bir kişi. Risale-i Nur bir kişi değil ki bin kişi değil ki Risale-i Nur'un i̇şte, şahsı yani, manevisinin azam dairesi. Şimdi bu akşam değil mi? bütün Türkiye'de, dünyada belki binlerce yerde ismi hadinin tecellisi çalışıyor mıydı? Bir kişi değil mi? es faiz sırrınca müteselsiz olarak Ahirette öyle bir ecir ve mükafat, öyle bir külli varida zor edecek ki yüksek en rakka, diyecekler ki bu ahir zamanın dehşet şiddeti içerisinde bunlar kimler ya? Nereden nasıl kazandılar? Risan-ı Nur'un ve işşah-ı amal-ı fesiyen, iştirat-ı amal cihet ve cephesi. Allah oradaki payımızı büyütsün. Ben bazen söylüyorum, bakın. <gülüyor> Nuh aleyhisselam 950 sene peygamberlik yapıyor. 950 sene. Bir ayette 86 tane 100 tane ümmet var. 100 kişi. Cenab-ı ümmeti Muhammed'i Kur'an'da meth ediyor. Siz hayırlıdır ümmetsiniz. Nus <gülüyor> <Musa> aleyhisselam, <gülüyor> Beni İsrail dedi ki, kalkın hadi savaşa gideceğiz. <gülüyor> ayette geçiyor. Ben İsrail ne dedi? Sen ve Rabb'in savaşın, biz oturuceğiz, biz yerimize çivi gibi çapırız, kalkmayacağız, kalk sen ve Rabb'in savaşın diye hadderini ayette geçiyor. Evet. Evet. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'i methediyor, siz hayırlı bir ümmesiniz. Nuh aleyhisselam 950 sene peygamberlik yapmış, 950 senesinin tebliğinin neticesinde 100 kişi. Bunlar Nuh demişler. <gülüyor> <gülüyor> 950 senede yüz kişi. Bakın şimdi Risale-i Nur, risale Nur şahsı manevisi, Cenab-ı Hakk'ın hadi isminin tecellisine massar. Cilve-i ismi hadinin tecellisinden Risale-i alıyor. hissi arıyor. Nereden baksan, belki her gün risale dairesine en az yüz kişi giriyor. Bu ne demek? Nuh Aleyhisselam'a 950 senede verilen nimet-i azime kısalımızın şahsı manevisine her İyi gece veriliyor. <gülüyor> Belki hesabı. Belki hesabı. Allah'a Böyle bir şeyden varidata, nimete asrı vermişiz. Alhamdülillah. Ahiret noktasından bakınca hayatı vaki. Ecir ve hasenat noktasından bakınca Allah bize nasıl nimet ümmet vahşetmiş. Bir de mesela ustada gelen varidat noktasından bakmış. <gülüyor> evet. Eser-i kerfayın sırrıyla gelen Hakkat-ı Muhammediye noktasından bakmış. Sevgili Hazretimizin Allah Allah. Bütün ümmetin hayır ve hasenatı evet. kime gidiyor? Zat-ı Muhammediye'ye gidiyor. Mesnevi'de diyor ki bütün beşerin aklı toplansa, böyle bütün insanların 7 milyar insanın aklını torbaya koy, tek bir akıl olsalar peygamberimizin makam-ı Mahmudunu idrak ve ihata edemezler. İbadet ve sevap için, iman ve ahiret için Risale-i ile bağlanmışsınız.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 cihat-ı olunca ne oluyor? 100, 100, 100 saat oluyor. <gülüyor> evet. Ve 100 saat ise böyle her bir 100 adam kadar ehemmiyetli olan hakiki mücahit kardeşleriyle görüşmek bir araya gelmek, ahd-ı huvvet fikir taat tefekkür etmek hakikat-ı Kur'an'ın dersini leciz etmelidir. Evet. Bunlar Cenab-ı Hakk'ı neyidir? Bahşi kerimidir, lütfü ve ihsan edilir. Ve akdi uhuvvet etmek, akdi vermek, kuvvet, vermek, kuvvet vermek ve alma. Almak. Bir mümin bir mümin nedir? Rahmettir. Bir mümin bir mümine inayettir. Bir mümin Bir, bir teselli etmek teselli. ve müteselli olmak ve hakiki bir tesanütle kutsi hizmete sebat kerane devam yani, ettim bile de Allah ayağımızı gevşetmesin. Allah'ın verdiği nimeti elimizde kaldırsın. Sebat da gözümüz açılsın. Şerkat-ı Kur'an'ı iyi görelim. Son mesele kadar Allah Bizi istikamette saptırtmasın. Aa, yani. evet, evet. Ayağımızı Aa, evet. Ve güzel seciyelerinden istifade etmek ve Medreset-ü Zehra'nın şakitliğine liyakat kazanmak. Şak. Aa, bu böyle masaret için evet. bin tane elimiz, sıkıntımız Feda olsun. Feda olsun.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 Şimdi buraya gelmeye ne yapmak lazım? Şükür, şükür. Şimdi gecenin bu saatinde ehli dünya neyle, nereyle meşgul Allah bizde neyle meşgul oldu? Fazla demişler ki Allah'ın rahmet cebbesi noktasından bir de böyle bakmak lazım. Değil mi? Allah seni şimdi kadar neyle meşgul ettirdi? Bakın Rısanı istihdamı notereleri mürit değildir, murattır. Mural-ı İlahi ahir zamanda kalbi külliyi hicdan-ı unumiyi tedavi etmek görev ve sorumluluğu ta ezerden şahsı manevisine ihale edilmiş. rısal şahsı manevisine ama İsa'nın ustad bu görevimizde almış mı? Ha, biz de o, o görevin şey içerisinde şahsın manemin neferi manasında <gülüyor> bu hakikatlara ne yapıyoruz? Elimizden geldiği kadar kuvvet vermeye çalışıyoruz, Çalışıyoruz. Allah sevatımızı arttır. Tüm nimetin kadri ve kıymetini bilenlerden Şöyle bir masariyet yani, hayat-ı noktasında en büyük bir nimet azmedir. Allah payımızı büyüsün. Bizi bütün sıkıntılara karşı mezkûr faydaları düşünüp sabır ve tahammülle mukabele etmek gerekir. Şimdi getirmiş. eskiden medrese Yusuf'e vardı efendim. Sıkıntılar vardı. Şimdi sıkıntılar da yok. Medrese hapse gidiyorsun. Usta hapsine yapmış Yusuf Aleyhisselam'ın medresesi. Bak burada efendim hapishane medresesi yok. Koltuk var. Biz. Biraz önce çay gelelim. Biraz sonra menele biraz sonra eve geleceğiz. Daha sonra geceki bazı ileri saatinde acıları paylaşacağız. Saat. Gece iyi ediyor muyuz? Ara ara geliyor muyuz? Bir muhabbet ve bir muhabbet manası taktı diyor mu? Onun için e, bize meşakkatta bu asırda bir şey var mı? Sıkıntı var mı? Sıkıntı yok. İşte buraya gelmek. İşte o gün burası. O gün orası Medese-i Yusufiye, bugün burası Medese-i Nuriye, Medese-i Allah ayağımızı gevşetmesin. Amin. Son nefese kadar bu manada bizi rahsi, kavi, müstakim ve sağlamdasın. bir medeseydi, mürseli.